Ișoara merge în săm spun kokun aioc când savi Ișoara merge în săm spun Sunan'ın beryanı Hazırlayan ve Sunan Muhammed Ketancıoğlu <gülüyor> Adın ya? Dansına kızlar gurur dursun. Kırmızısı gelaklısı beni sorsun. Denizde talkanlar köyü Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Tuna'nın biri yanından. Mahamer Ketencoğlu ben sevgiler, saygılar gönderiyorum. Bugün yalnız değilim. Daha önce de Facebook'ta duyurdum. Dinler Arası Sevda Türküleri kitabının yazarı, e, yıllardan beri yakından tanıştığımız e, sevgili dostum Hüseyin Ermak benimle beraber. E, o konuya uygun, Türküler seçtik tabii. Kitapta bahsi geçen veya geçmeyen, e, farklı dinden birisine aşık olan, ee, i̇nsanların konu olduğu, erkeklerin, kadınların, delikanlıların, kızların konu olduğu e, türkülerden bir seçki yaptık. E, pek çok türküden e, bir kısmını ancak çalabileceğiz sizlere. Sevgili Hüseyin, hoş geldin. Öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, şimdi bizim programımız çok rahat, çok doğal bir program. Bugün e, senin kitabın bahanesiyle e, bir araya geldik. Aslında bu programı hatırlarsan... Epeydir senin kitap çıkmadan daha konuşmuştuk yapalım diye. Evet. Ee, kısmet bugünmüş. Şimdi Hüseyin Irmak kim? Oradan başlayalım istersen ee, dinleyicimiz, dinleyicilerimize e, muhtemelen bilmeyenler de çok olacaktır. Evet. Ee, ben kendimi tanıtmak zorunda bile kalıyorum birçok yerde. İsterdi. Ee, dünya böyle bir yani bilgi çokluğu içinde. Ee, oradan başlayalım istersen. Zaten adım adım hem kitapla ilgili konuşacağız hem seçtiğimiz, birlikte seçtiğimiz bir kısmını senin getirdiğim, bir kısmını benim getirdiğim türküleri paylaşacağız e, adım adım. Fuat Sakay ile la başladık. Lazutlar 2 albümünden e, 8. parçayı Eyiye adlı e, parçayı dinledik. Seni Urum'un Kızı filan diye bölümleri geçiyordu. E, i̇şte bu tip temalarda dolaşacağız. Kimdir Hüseyin Irmak? Kabaca bir şey yapalım, e, öğrenelim. Hüseyin Irmak, annesinin değişiyle nüfus kağıdında Ağustos yazmasına rağmen e, kışın kar yağarken doğmuş. 1961 yılında bir adam. Sivas, Sara'da doğmuş. E, İstanbul'da 4 yaşında gelmiş. E, Kabataş Erkek Lisesi, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesini bitirdikten sonra aynı üniversitede yüksek lisans yaptım. Sonrasında da işte bazı gazetelerde, ulusal gazetelerde muhabirlik yaptıktan sonra şimdi Kağıthane Belediyesi'nde basın danışmanlığı yapıyorum. Uzun Ar süredir galiba. Ha, evet, süre. yaklaşık 16 yıldır. Ee, bu arada işte Kurtuluş'ta büyüdük. Kurtuluş'taki çocukluk anılarımın e, içinde olduğu tanıklık kitabı anlamında bir kitabım. Yaşadığım Kurtuluş ismiyle ara yayınlarından 2003 yılında çıktı. Dinler Arası Sevda Türküleri de benim bu anlamda ikinci kitabım. Ama bu arada Tarihi tarihiyle ilgili çeşitli belediye yayınları olarak çeşitli kitap çalışmalarım piyasaya çıktı. En büyüğü de yakında çıkacak galiba. Evet, Kağıthane Tarihi Envanteri diye yerin altında veya üstünde kalmış veya kalmamış her şeyin, her noktanın içinde bilgisinin ve fotoğraflı şekilde bilgisinin olduğu bir kitap. Türkçe-İngilizce 500 sayfaya yakın güzel bir kitap oluyor şu anda. Bir aya kadar çıkacak o da. Bizim kültürümüze epey yabancı bir kavram bu, envanter kavramı değil mi? Hani evet, yeni yeni. Evet, <gülüyor> evet, evet, evet, aynen doğru söylüyorsunuz. Ee, göçen sürekli bir şekilde o... Belki uzun süredir e, pratik olarak göçmemiş ama e, göç kültürünü bir türlü üzerinden atamamış, belge bırakmayan, e, belgeleri bildiklerini gelecek kuşaklara aktarma konusunda son derece isteksiz öyle bir toplumduk. Evet bu işte dinler arası sevda türküleri de aslında biraz envanter çalışması gibi bir şey oldu benim için. Ve böyle mesela e, eski kitapların satır aralarında, sayfa aralarında kalmış... ...ya da bazıları sonradan türkleştirilmiş... ...sözleri türkleştirilmiş... ...bazı halk şarkılarının... ...bir araya toplanması... ...derlenmesi ve bir nevi... inventerleştirilmesine ...yönelik bir şeydi. Ben mesela... ...aslında notabilmem. Herhangi bir... ...müzik aleti çalamam falan ama... ...sonuçta böyle bir kitabı yapmak... ...bana düştü yani. Şimdi bu merak meselesi yani. Evet. iyi bir dinleyici olduğundan... ...kuşkum yok. E, bilmek de gerek, çok da... ...gerekmiyor. Zaten... Ee, kitabında notalı bir türkü yok sanıyorum. Nota koydun mu? Ha nota var, evet. Anladım. Bir kısmında He. nota var. Bulabildiklerinin notası, yani bulabildiklerin... notası var. Bulabildiklerimin notası var. Bazılarının zaten çok bilinen ve söylenen olduğu için notaları yok. Ee, ama böyle yani. Bir kısmında da hikayeleri var. Peki bu ile ilgili bir hikayemiz var mı? Kitapta bahisi geçiyor mu yoksa bir yok, örnek yok, olarak mı? Bir örnek olarak var o sadece. Evet. Şimdi o zaman bir türkü daha dinleyelim. Ondan sonra kitabın e, sayfalar arasında yavaş yavaş dolaşmaya başlayalım. Tamam. Şimdi ikinci türkümüz neydi hatırlayayım. Odasına vardım türküsü. Bu evet. e, Kalan Müzik tarafından yayınlanan Enver Demirbağ adlı yerel e, ustanın Elazığ'ın yetiştirdiği bence en büyük seslerden biri olan. E, yerel Bir Usta'nın, Enver Demirbağ'ın iki CD'lik e, albümünden seçtiğimiz bir parça. Peki odasına vardım türküsüyle ilgili bir e, söyleyeceğim bir şey var mı? Kitapta geçiyor mu ya da? Şimdi, kitapta geçiyor odasına vardım türküsü. Kitaptaki e, türkülerin çoğunda e, kız Hristiyan. Hı. Ama mesela e, erkeğin Hristiyan olduğu az sayıda dört tane parça var. Bu, odasına vardım da buna onlardan bir örnek. Biri. Onlardan biri. Yani bu türküdeki erkek kahraman Hristiyan. Anladım. Ee, bu durumda... Ve kısa hikayesi de şöyle anlatayım mı? Evet tabii tabii. Tamam o da şöyle. E, e, erkek eczacı, kız zengin bir aile kızı birbirlerine aşık oluyorlar ve dayıları bunların bir araya gelmelerini engelliyor. Aileler çok ses çıkarmıyor. Bu nedenle bu engellemekten dolayı kız hasta oluyor. Fakat tedavi sürecinde erkek eczacının gidip gelmesinin kızı iyileştirdiğini fark ediyor doktor. Ve böyle bir kulvarda açılıyor ve burada bir görüşme trafiği başlıyor yeniden. Hmm. Sonrasında dayı öldükten sonra kızın çocukla beraber İstanbul'a kaçmasına izin veriyor kızın ailesi. Bu somut şehre dayanan bir ha, hikaye evet, galiba. Evet, evet. ablasını da yanına vererek İstanbul'a gelmelerine izin veriyor. Ve böyle sonlanan bir Hikayenin türküsü bu. Bir mutlu son var yani Evet, orada. evet. Hangi yıllarda geçtiğini bilebiliyor muyuz? Bu Osmanlı'nın son dönemi. Evet. 1800'lerin sonları falan. E şimdi e, Hristiyan toplumu veya Yahudiler e, bilimle daha çok ilgilendikleri için herhalde eczacılık da oradan. Tabii tabii. Değil evet, mi? evet. Zaten esnaf, sanatkar veya ezacılık gibi şeyleri genellikle Anadolu'da Hristiyan topluluklar yapıyor. Tabii, o aynen. Dönem. Bizim e, benim doğduğum şehirde Tire'de Yakın zamana kadar çok meşhur doktorlardan daha da meşhur olan e, güvenilen bir Yahudi eczacı vardı örneğin. E, o, evet evet. Örneğin. Her türlü sorunda e, gidin Yahudi eczanesine o yardımcı olur tedavi eder derlerdi. Daha pratik de oluyordur yani. E, yani bu tabii çok derin mesele. E, evet. Yani bizim toplumumuzun yine az önce değindiğimiz gibi nelerle yani ilgi alanlarını kısıtlamış bir toplum olmasından kaynaklanıyor evet. diye düşünüyorum yani belli alanları yalnızca e, diğer işte azınlıklara bırakmışlar e, müzik işini nasıl Ege ve Trakya'da romanlara bıraktılarsa evet uzun hikaye bunlar peki odasını evet. vardı mı dinleyelim ondan sonra kitapla ilgili konuşmaya devam edelim. Tamam. arası sevda Türkleri kitabının yazarı Sevgili Hüseyin Ermak'la birlikteyiz. Ee, az önce de hikayesini de dinledik. Odasına vardım. Adla Türkiye dinledik. Elazığlı yöresel usta Emre Demirbağ'dan. Sevgili Hüseyin, e, müzikle doğrudan ilgilenmediğin halde böyle bir kitabı yazmak fikri nasıl oluştu? Bir, ikincisi kitabı yani e, kitabı görmeyen ...dinleyicilerimize kabaca... ...yani kitapta ne bulacaklarını... ...bir anlatır mısın? Kitap hani ben, içeriğiyle ilgili kab tamam. kabaca. Tamam ben e, Anadolu'nun... E, ...renklerinin... E, ...bize biriktirdiklerini... ...daima merak etmiş... ...ilgi göstermiş, bu konuda ilgi göstermiş... ...bir adamım. Ve şey de... ...ben işte kağıthane ile ilgili çeşitli... ...araştırmalar yaparken veya farklı... ...araştırma konularıyla ilgili olarak kitapları... ...karıştırırken müzayede takip edip... ...sahaflar takip ettiğimiz için... Ee, bu tip şarkılara halk şarkılarına kitapların arasında rastladım. Önceleri böyle hani gülümseyerek okudum ve geçtim. Sonra sürekli rastlamaya başlayınca bunları... Biz bir de hep tek tip e, şeyler öğretildiği ya, için tabii bunu, bunu görmek insanı gülümsetiyor, şaşırtıyor, evet, mutlu ediyor önce. Evet, ilgi de çekiyor. Benim, benim benim ilgimi de çekti. Bir de rastlamaya devam ettikçe bazılarının nasıl türkleştirilmiş ya da Müslümanlaştırılmış olduğunu da görüyoruz Yani orijinalini görmüş olunca ee, diğerini de bildiğimiz için hemen e... şey mi demek istiyorsun yani sözlerin e, değiştirilip Türkçe Türkçeleştirilmesini Tabii, evet. mi kastediyorsun yoksa Bazıları daha öyle yok mentalitinin olmuş. de değişmesini mi yok bazılarında e, sözleri değiştirilmiş mesela kızın ismi Rum ismi veya Ermeni ismi onu değiştirmiş Müslüman ismi koymuş gibi yani öyle öyle şeyler de var dediğiniz gibi mentalite değişikliği de var mesela tamamen müziği alıyor baş, başka bir şey yazıyor hı hı. o tip örnekler de var neyse ben yani görmek... Şurada var sözünü sakın unutma. Ee, bu tip değişiklikler bazen e, kasıtsız oluyor. yani evet, evet. Her zaman kasıtlı olmayabiliyor. Şimdi evet. 40'ta 50'li yıllarda biz biliyoruz. E, Güneydoğu'dan derlenen pek çok e, Kürtçe Türk'ünün üstüne yalan yanlış e, sözler yazıldı. E, o şekilde bilindi. Bu hafiften bir e, devlet politikası olarak uygulandı. Yani kültür politikası olarak uygulandı. Ama bazen e, halk e, bu bildiği türküleri bir şekilde kendine adapte ediyor. E, öyle türküler var ki bir şehir sahip çıkıyor ama o türkü aslında çok geniş bir coğrafyada yaygın. Evet. E, ya da işte hani şehrin bazı e, atıyorum semtlerin ismini veriyor ki e, bu, şehir, şey, bu türkü bu şehre ait olsun diye. Anlatabildim mi? Evet, hani evet. Bazen de kasıtsız oluyor yani e, e, folklorun ne diyelim biraz doğası da böyle. Evet o kasıtsız olanlar da zaten kendi renkleri de doğallığında var olduğu için hiç problem olmuyor. Mesela eski e, zamanlarda aynı türküleri farklı dillerde aynı adamlar aynı düğünde söylüyor mesela. Ve o düğüne katılan o farklı kesimlerden insanlar da her birine de aynı coşkuyla Hepsini katılıyor. Evet. de coşkuyla evet, tabii. Aynen. aynen. Sonrasında bunun bir çalışma konusu olabileceğini, bu konuda bir çalışma olmadığını düşününce bu sefer rastladıklarımı bir kenara almaya, başladım. toplamaya başladım. Sonra önceden rastlayıp da toplamadıklarımı da geri dönüp topladım ve böylece bu şey oldu. Ben benim kafamda önce bir albümünü bunun bir albümünü yapmak veya yaptırtmak gibi bir şey vardı. Bizim arkadaşlarla da bu çalışmayı o arada süreç içinde paylaşırken bunun önce bir kitabını yapsan dediler. Ben de Kitap fikri öyle başladı ve ondan sonra kitap çalışması oldu. Hatta kitapla albümü bir arada yapmak gibi bir fikir de oldu. Fakat seslendirme ihtimali olan arkadaşların programları vardı uygun olmayınca takvim olarak kitap önce çıksın sonra albüm albüme bakarız gibi bir fikre geldim o noktaya geldim. Sonra önce kitabı çıktı ve hoş sevini bir kitap oldu. Kitapta işte genel bir Anadolu'daki 10 bindik 10 bin yıllık yaşama ait bir genel bir değerlendirme var Naçizane ki tarafından yapılmış Demek. Arkasından da işte bu içerikte türküler Bu içerikte halk hikayeleri Mesela Aslı ile Kerem hikayesi Van Gönü'nün hikayesi gibi Veya Elazığ'daki Hazar Gönü'nün hikayesi gibi hikayeler de Kitaba konmuş durumda yani Yalnızca türküler değil Bir de halk değil. hikayeleri de var Bu, konu, bu Hı -hı. konuyla ilgili halk hikayeleri var sonra Nasıl kategorize ettim bunları. Yani önce hikayelerimi yazdım. Türküleri hikayelerle girdim. Önce hikayelerle girdim, sonra türkülere geçtim. Ee, türkülerin kendi e, arasında şey, ayırdın mı türküleri yoksa türküleri özel olarak tasnif etmedim. O anlamda kendi arasında konu olarak tasnif etmedim. Yöre olarak da tasnif <gülüyor> etmedim. Evet. E, ama notalı olanların ön tarafa aldım notası olanları veya hikayeli olanları onun arkasına koyun sadece sözleri olanları da, da arka tarafa aldım böyle bir kendi içinde tasdif oldu böylece 87 tane türkü var içinde e, bunların e, bir kısmının notası da var bir kısmının hem notası hem hikayesi var bir kısmının sadece hikayesi ve sözleri var bir kısmının da sadece sözleri var sonda da işte ...bir genel değerlendirme, bir sonuç yazısı var. Böyle hoş, sevin bir kitap oldu. E, kaynakça da koydun mu? Tabii, hepsinin kaynakçaları e, var. Bibliografi de var. Tabii, tabii, tabii, hepsi var. E, bir de şey var, yani biraz hani tartışmalı bir konuda olabileceği için... ...kaynakçayı koymak daha iyi. Bence de. Böylece çok daha şey Bütün oluyor. Bütün e, yayınlarda kaynakça e, koymak de, gerekir. Bence de, evet. Bence. Peki, şimdi yine bir örnek dinleyeceğiz. E, burada hikayesini kendi anlatıyor Türk'ü zaten... Sabahın seher, seher vaktında diye başlıyor. Bu yaygın bir türküdür. Bu sözlerle e, pek çok türkü var. Bu melodi de yaygındır. E, Balkanlara kadar. E, Ege'de, Marmara'da, e, hatta Kayseri'de, Erzincan'da. E, bu da varyantlardan biri. Mehmet Ali Sarıkol. Yakın zamanda yine kalan müzik yayınladı. Kıbrıs'ın sesi diye. Ee, bir albüm. Mümedeli Sarıkol ve bir Rum müzisyen arkadaşla birlikte Amerika'da yaptıkları bir e, albüm bu. Oradan dinleyelim Sabahın Seher vaktinde. <gülüyor> Bilsem Yârimim Elimden Almak Dileller Almak Benim Evet, sabahın seher vahtında oturmuş İncil okur diyordu. bu da yine e, delikanımızın Müslüman olduğunu anlıyoruz değil mi? Evet. E, Aşk olan da Hristiyan tabii ki Kıbrıslı Rum diyelim. E, şimdi sevginin sınır tanımazlığı üstüne çok şey yazılmış, söylenmiş. E, bu ne bileyim hani komşu aşiret olur, komşu köy olur, komşu birbirine rakip e, memleketlerden olur. E, öyle değil mi? Yani işte aralarında savaş olan halklardan olur. Burada sen daha çok e, farklı dinlerle ilgili evet. e, çalışmışsın. Aslında belki en e, güçlü önyargıların bulunduğu alan din değil mi? Mutlaka öyle. Evet. Yani bir Müslümanın Hristiyan'la evlenmesi veya tam tersi veya bir e, özellikle e, Yahudilik içinde zaten farklı dinlerden biriyle evlenmenin çok da hoş karşılanmadığını evet. biliyoruz. E, yalnızca şey de yani bu insanların bir araya gelmesi de işi bitirmiyor. Ondan sonra bir dizi sorun bekliyor. Tabii onları. çok sorun var. Mesela bu türkülerin hikayelerinde de var. İşte bu... ...vurmalar, hapishaneler, öldürmeler... ...bir sürü şey var. Onun dışında mesela ben bu Türkiye'de toparlarken... ...bazı ellerinde arşiv olan... ...bazı insanlarla, farklı kesimlerden... ...insanlarla görüştüm. Varsa işte... E, ...arşiv malzemesi olarak almak için... ...mesela bana Müslüman kesimden... ...ya işte hani... ...bir arada yaşamak iyi, hoş da... ...ama bunlar işte oyundur falan... ...oyuna gelmemek lazım gibi bir şey söyledi. Hmm. Karşı tarafta... ...benzer cümleleri ters versiyonuyla söyleyince e, şey oldu. Biz, ben mesela iki taraftan da yardım alamamış oldum. Ben kendi toparladıklarımla yoluma devam ettim. Ama mesela birbirini anlamak konusunda da çok şey değiller yani. Gönüllü ya da çok açık değiller. O nedenle ama yine de o nedenle büyük sorunlar çıkıyor daha eskiden. Çok daha şiddetli çıkmış. Yani ama yine tutuculuğun de gönül... sonuçta adı aynı yani. Tabii i̇ster ki. Hristiyan tutuculuğu olsun ister Tabii ki, evet. Müslüman tutuculuğu olsun. E, aynı kapıya çıkıyor. Yani Doğan çocukları birisi Müslüman yapmaya çalışıyor, öteki Hristiyan evet. yapmaya çalışıyor. Ve üstelik bu kitap hiç öyle bir kitap değil. Yani Müslüman yapılan Hristiyan kızlarıyla övünmeye yönelik bir kitap değildi. <gülüyor> Mesela o Hristiyan kesimden arkadaş şey dedi. Ya işte kimse kızının Müslüman olmasını istemez. Öyle şeylerin de açık, yani konuşulmasını istemez. Halbuki bu böyle bir amacı yok bu kitabın. Yani bu her şeye rağmen ferman dinlemeyen gönüllerin ortak coğrafyalarda değil eline mi? tutuşabilmesinin... Ve bunun güzelliği üzerine vurgu yapan bir kitap. Ve aslında eninde sonunda e, insanların e, hoşgörü duygularına dokunan herkes yani lafa gelince hoşgörü e, şey olur, birincisi olur biliyorsunuz. Evet. E, şimdi çok güzel bir giriş yazı yazmış e, Senor Sezer. kitaba doğru mu? Evet doğru evet hoş güzel duygusal gerçekten şimdi yani. edebiyatçılar arasında. Özellikle çağdaş edebiyatçı, edebiyatçılar arasında halk edebiyatını, e, türküleri, işte halk manzumelerini filan bilen insan. Yani benim edindiğim az değil mi? Yani evet, günümüz evet, edebiyatçılar evet, içinde. Evet, daha kentsel temalar, daha modern temalar. E, hatta birazcık e, tarihin eski dosyalarında kalmış ama belki biraz sıra dışı olan konular, işte polisiye konular, şunlar bunlar daha çok... Ee, öne çıkmış. Edebiyatçılar bu işlerle daha çok ilgileniyor. Hani Sen Sezer'in yazdığı metni okuyunca çok etkilendim. Çok hoşuma gitti. Ee, senin kitabına çok e, yakışan bir e, giriş olmuş ol, diye de, düşünüyorum. Olsun, o da, hakikaten yani duyarlı bir yazı. Evet. Şimdi zaman hızlı geçiyor. Ee, bir türkümüz daha var. Bu e, benim de yakından bildiğim bir e, sanatçı. Aslında Kuzey Irak Menşeli. Doğru mu? Evet, evet doğru. Ee, çok üretken bir sanatçı. 70'li yıllarda, 80'li yıllarda özellikle e, çok kayıt yapmış. Bunlar muhtemelen eski kayıt olması gerekir. Gen Genellikle öyle, evet. Ee, tabii şimdi Kürtlerin yaşadığı coğrafya çok geniş. Ee, ve e, bizi de ilgilendiriyor bu şekilde. Ee, Anadolu'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor. Ee, Arif Cizravi... ...çok önemli bir e, usta, geçmiş birikimi e, iyi bilen ve onun üzerine yeni tuğlalar koyan değerli bir e, usta. Onun sesinden e, Ermen Kız adında yani Ermeni Kız'ı adında bir parçası seçtik, e, kitapla örtüsün diye. Kitapta geçmiyor değil mi bu? Kitapta geçiyor. Geçiyor mu? Var, evet. Peki, e, kabaca bir anlatalım mı? Bilgim var mı? yani bir, Ne diyebiliriz Türkiye ile ilgili? Yani çok özel bir bilgim yok onunla ilgili... Onun için özel bir şey söyleyemeyeceğim şu an e, Tercümesini de koymadık herhalde evet, kitaba yok, Tercümesi yok e, Bu Arif Cizravi'nin e, bestesi olarak geçiyor Ama tabi Cizravi'nin yaptığı her şey e, Geçmişle doğrudan bağlantısı olan bir Müzik <gülüyor> Allah me dil daman dam dam tekki dilamim gurur kalbimim ولن نذكرك ان لا يطيل ليلك قد في Nabil, vakitil gel ulakti, kiburi, atıl diye, daha ne Evet, Arif Cizravi'nin sesinden e, dinlettim sizleri. E, bu arada KOM Müzik'ten yayınlanmış bu albüm. Seherane ismini taşıyor. E, sen de görmüşsündür pek çok albüm var Arif Cizravi'nin KOM Müzik'te yayınlanan. Değil mi? Evet öyle, öyle evet. evet Meraklısına evet. buradan bildirelim. Evet. Önemli bir sanatçı zaten. Evet. E, şimdi ne yaptık bugün... ...Dinler Arası Sevda Türkleri kitabına... ...çok çok küçük bir bakış attık. Ee, 2009'da çıktı galiba kitap. Evet, Haziran ayında çıktı 2009. Bayağı gecikmişiz tanıtmakta. Evet. Üçüncü baskısını yaptı. Aa, harika. Demek ki... E, ...ilgi var. İnşallah evet, bu programda da... ...küçük bir o ilgiye katkı... ...sağlamış sağ oluruz olun, ki... ...evlerde, kitaplıklarda... ...böyle bir hoş bir renk olarak... E, ...bulunsun. insanlar ...kafalarını estikle estiğinde... Yani halk edebiyatında yaşayan halk müziği kültüründe de kaçınılmaz olarak e, sevdanın sınır tanımadığını yani zaten biliyoruz ama orada somut olarak o türkülerde değil mi görsünler. Tabii ki evet elde bir kaynak olsun istedim. Şimdi e, bunun hakikaten e, güzel bir başlangıç olmasını diliyorum. Belki akademik eksiklikleri olan bir çalışma olabilir yani sen de kabul ediyorsun bunu zaten. Zaten bir... onu kitapta da kabul ediyorum. Bu mütevazi bir çalışma ve bir basamak bir Böyle de bir şey var, bir kapıyı açmak istemek. Daha spesifik, e, yani bu kitaptan yola çıkarak daha spesifik konularda e, örnekler toplayıp bir yere getiren çalışmaları e, dört gözle bekliyorum evet. doğrusu. Şimdi ben buraya gelirken pek çok Türkiye anımsadım, e, Rumca da, e, Makedonca da, Arnavutça da hani e, Hristiyan kızlarına, Hristiyan olanlarına yazılmış e, şeyler. Ama tabi. E, mutlaka bir çerçeve çizmek gerekiyordu. E, işte seninkilerle, benimkilerle böyleleştirdik bugün Türküler ama yani çok evet. türkü var böyle. Tabii ki evet. Bu işte bir cesaret yani bu konuda çalışacak insanlara cesaret versin isteyen bir çalışma. Bence de. Şimdi ben bir Uruk, Urum kızı gördüm. Tuna Boyun'da türküsü var. E, ne diyorsun çok versiyonu olan bir türkü. Herkes kafasına göre... Evet, ve gelişi güzel de bozarak da, yozlaştırarak da söyleyen, seslendiren insanlar oldu. Herkes kafasına göre hakikaten bu türküyle oynadı. Ama ona rağmen güzelliği başka bir türkü yani. Duru bir türkü. Evet, evet. Bizim halk müziği normlarımızın biraz dışında yani daha batı kokan bir türkü. Evet. Ee, bu tip türküler pek Anadolu'da yaygın değildir zaten. Sonuçta Balkan Döten kökenli Sonuçta bir... Balkan kökenli olduğu için öyle. Evet. evet e, ben bir Roman kızı gördüm diyebilirim ben ama Urum kızı gördüm olarak da e, söyleniyor şimdi evet. Balkanlarda e, küçük küçük her tarafa doğru göç yaşandığı için hani Tuna kıyısında ille Roman kızının olması gerekmiyor tabii. Tabii ki evet. Çünkü bana Isratin'in kitaplarında bak e, Romanya'daki Yunanların hikayesi hikayesini anlatıyor. Evet. Farklı Biliyorsun. çok kesim var oralarda. Tabii. Yani bizim hayal edebileceğimizin dış fark ötesinde tabii, bir tabii, tabii. kozmopolit evet, hayat. Evet. Vardı eskiden dünyada. Evet, evet e, dinleyelim. Ben bir urum kızı gördüm Tuna Boyun'da. E, yani daha güzel bir yorumunu bulamadığımız için aslında bu da güzel bir yorum. E, Orhan kalmaz seslendirecek. Ben bir urum kızı gördüm Tuna Boyunda diye başlayan e, türlü varyantı olan bir türkü dinlettim sizlere. Ve Dinler Arası Sevda Türküleri kitabını konuştuk program boyunca. Şimdi kitapla ilgili e, ister bu kitapla ilgili olsun ister kağıthane ile ilgili olsun e, dinleyicilerimiz bir şekilde sana ulaşabilirler mi? E, belki birinde bir türkü vardır ne bileyim paylaşmak istersen hani... E, i̇letişim bakımından ne yapalım bir e, bir şey duyuralım mı? Olur tabi iyi olur çünkü yani tam da bu amaçta Facebook'ta Dinler Arası Sevda Türküleri diye bir sayfa var. Oraya bunu yazıp girdiklerinde e, bu tip türküleri e, hem aktarabilirler hem işte buradan görüş alışverişinde bulunabiliriz. Doğrudan sen e, yaptın herhalde Ta, Evet Evet evet. Dinler Arası Sevda Türküleri evet, yazacak. Herhalde aynen. U ile yazacak tabi. Tabi tabi evet. Facebook'tan böyle bir sayfası var Girdiğinde e, bütün her şeye Şey yapabilir İletişim içinde evet, olabilirler İletişim, iletişim içinde olabilirler olabilir. Versiyonları sana ulaştırabilirler Evet aynen öyle evet. ve Bu amaçla yapılmış bir sayfa zaten o Evet e, Son örneği ben getirdim evden Yayızlı İziz Taramayko e, Bu da Makedonların Meşhur Osman Bey için Osman Bego olarak geçer ee, delikanlı Osman Bego için yazdıkları eski bir sevda türküsi. Ee, pencereden bakıyorum anacım. Ee, Osman Osman Bego geçerken titriyorum gibi Osman Bey'e, Osman Bego'ya övgüler içeren çok eski eski bir şehir şarkısı ee, dinleyelim ondan sonra veda edeceğiz. Evet sevgili dostlar bugün sevgili Hüseyin Irmak'la birlikteydik. Aslında çok geniş bir konuyu kenarından ele almaya çalıştık. Bahanemizde Dinler Arası Sevda Türküleri adlı Hüseyin Irmak'ın yazdığı Haziran 2009'da yayınlanan kitaptı bahanemiz. Punto yayınlarından çıktı kitap. E, dağıtımı da fena değil galiba değil mi kitapçılarda? E, evet memnunuz hem dağıtımından hem satışlarından memnunuz. Evet üçüncü baskıyı yapmış doğru evet, mu? Evet. Bu yani şu zaman için e, pek azımsanacak bir durum değil. E sağ olun. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben e, teşekkür ederim. Sohbetini, birikimini ve tabii ki öncelikle kitabını e, okuyucuyla paylaştığın için. E, umuyorum başka vesilelerle tekrar e, bu mikrofonun başında yeniden buluşuruz. Belki e, bu konunun arkasını getirir başka bir çalışma yayınlarsın. Müzikle bağlantısı olan. Ben de memnun olurum hem yani siz de burada birlikte olmaktan hem de sende sohbetten zaten her zaman keyif alıyorum. Yani. Eyvallah çok teşekkür ediyorum tekrar yeniden e, katıldığın için. Teşekkür ederim. Ben de hepinize seyircilere de teşekkür ederim. Program Arada sonunda evet program sonunda telefonun başında olacağım ben hep yapıyorum bunu e, 15 dakika 0212 40 4040 0212 343 4040 40 numaralı telefonda bana ulaşmanız mümkün e, düşünce ve kritiklerinizi iletmeniz için ya da sistemden mammerketonjoglu.com ya da facebook'tan bana ulaşmanız mümkün. E, Dindir Arası Sevda Türküleri grubuna da facebook'tan ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere sevgiler saygılar hoşçakalın. N-a-s-a-mi spui, n-ai-co când să vii n a s a n să vii n n ai când să vii